Tebük Savaşı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Rumların Kuzey Arap Beldelerine karşı savaşmak için Muhte'de İslam ordusunun mahirane Yeri çekilişini unutturacak büyük bir ordu Hazırladığı haberi ulaştı Bu haber oldukça doğru bir şekilde ulaşmıştı Resulullah bu kuvvete Bizzat kendisinin karşı koymasını Kararlaştırdı Düşmanın Müslümanlara karşı savaş ve Taarruz ümitlerini kökünden yok edecek Bir plan hazırladı Mevsim yaz sonları ve güz başlarıydı. Yazın en şiddetli sıcağı yaşanıyordu. Medine'den çıkıp Şam'a kadar gitmek uzun bir sıkıntıya katlanmayı gerektiriyordu. Kuvvetli olmaya, yiyecek ve suya ihtiyaç vardı. Bundan dolayı bu hususta halkın görüşünü almak, bunu onlardan gizlememek gerekiyordu. Halka, Rumlara karşı savaşa karar verildiğini açıkça anlatması gerekiyordu. Ancak bu davranış, Resulullah'ın daha önceki savaşlarda yaptığına uymuyordu. Çünkü önceleri savaş için gidilecek yön gizli tutuluyordu. Düşmanı şaşırtmak için çoğu kez kastettiği tarafa ordusuyla başka yoldan yönelirdi. Ta ki düşman onun takip ettiği yoldan ve plandan haberdar olmasın. Fakat bu sefer Rum sınırlarında Rumlarla savaşmak istediğini ilk gün ve fırsatta ilan etti. Büyük bir ordu temin etmek ve savaşa hazırlık için bütün kabilelere elçiler gönderdi. Müslümanların zenginlerine de daha fazla ordu ve azık temin etmek için Allah'ın fazlından kendilerine vermiş olduğu maldan infak etmelerini bildirdi. Orduya katılmak için bütün Müslümanları teşvik etmeye başladı. Müslümanlar bu davete değişik şekillerde cevap verdiler. Kalpleri hidayet ve nur ile dolmuş olarak İslam'a yönelenler süratle Allah Resulü'nün davetine hemen icabet ettiler. Bunlardan bir kısmı üzerine binecek bir hayvan dahi bulamayacak kadar fakir, bir kısmı da Allah yolunda isteyerek bütün malını ortaya koyabilecek kadar samimi zenginlerdi. Bunlar, Allah yolunda şehit olmayı büyük bir şevkle isteyerek nefislerini ortaya koydular. Fakat hem isteyerek hem de çekinerek İslam'a girenler, yani savaş ganimetini isteyerek Müslümanların da gücünden çekindiklerinden dolayı İslam'ı kabul edenler ise işi ağırdan aldılar. Özürler beyan edip kendi aralarına fısıldaşmaya başladılar. Kendilerini yakıcı mevsimde uzak savaşa çağırdığı için bu davetle alay etmeye başladılar. Bunlar münafık olanlardı. Birbirlerine bu sıcakta sefere çıkmayın diyorlardı. Bunun üzerine Allah Subhane ve Teala şu ayetini indirdi. Bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşi daha sıcaktır eğer kavrayabilseler. Artık onlar kazandıklarının bir cezası olarak az gülsünler çok ağlasınlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni Seleme kabilesinden olan Ced bin Kaysa şöyle dedi. Beni asfer ile yani Rumlar ile cihada çıkmak ister misin? Ced ya Resulallah bu hususta bana izin ver ve beni fitneye düşürme. Kadınlara olan fazla düşkünlüğümü benim kavmim de bilir. Beni asfer kadınlarını gördüğüm zaman onlara karşı sabrımın taşacağından korkarım dedi. Resulullah ondan yüz çevirdi. Bunun üzerine bu adam hakkında şu ayet indi. Onlardan bir kısmı bana izin ver ve beni fitneye düşürme der. Dikkat edin, zaten onlar fitneye düşmüşlerdir. Cehennem kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Münafıklar sadece savaşa gitmeyi ardan almalarının ötesinde halkın savaştan geri kalmaları için propagandalara giriştiler. Resulullah bu durum karşısına onlara karşı şiddet kullanmayı uygun gördü. Bu sırada bir grup insanın halkı savaşa gitmekten alıkoymak için Yahudi olan Süveylim'in evinde toplandıkları haberi peygambere ulaştı. Orada halkın savaş hakkındaki morallerini bozuyor ve geri kalmalarına uğraşıyorlardı. Bu haber üzerine Allah Resulü bir grup ashabıyla birlikte Talha bin Ubeydullah'ı göndererek Süveylim'in evini yaktılar. Onlardan birinin damdan düşerek ayağı kırıldı. Diğerleri de canlarını ateşten zor kurtararak kaçtılar. Bu olay bir daha böyle bir işe cüret etmek isteyenlere büyük bir ders olmuştu. Ordunun hazırlanmasına Resulullah'ın takip ettiği şiddetin etkisi oldu. Müslümanlardan 30 bin kişilik bir ordu hazırlandı. Bu orduya Usre ordusu yani Zorluk ordusu denildi. Yazın en sıcak gününde Medine'den bir hayli uzaklıkta büyük bir düşman ordusuyla karşılaşılacağı için buna Zorluk ordusu denmiştir. Böylesi bir orduyu donatmanın büyük harcamaları gerektirdiği de gerçektir. Ordu toplandı. Ebu Bekir imam olup halka namazı kıldırdıktan sonra Resulullah'ın kendisinin bulunmadığı zaman Medine'yi idare etme işini düzenleyip dönmesini beklemeye koyuldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi idare etmek üzere yerine Muhammed bin Mesleme'yi tayin etti. Hz. Ali'ye de ehli Beytine bakmak üzere onların arasında kalmayı emretti. Uygun gördüğü emirleri verdikten Gerekli tedbirleri aldıktan sonra komutasını icra etmek üzere orduya döndü. Emir vererek orduyu hareket ettirdi. Tozlar kalkıyor, atlar kişniyordu. Ordu Medine halkının önden geçerken kadınlar evlerin damlarına çıkmış, Sahra'yı yırtarcasına Şam tarafına yönelmiş, Allah yolunda ölümü hor gören orduyu müşahede ediyorlardı. İslam ordusunun önünde 10 bin atlısıyla düşman beldelerine doğru hareket ediş manzarası, ordudan geri kalmak isteyen bir çoğunun gelip katılmalarını sağladı. Ordu Tebük'e doğru yola çıktı. Rum ordusu orada karargahını kurmuş, Müslümanlar ile savaş hazırlığı yapıyordu. İslam ordusunun durumu, gücü ve sayısının çokluğundan haberdar olan Rum ordusu, Müslümanların Mu'te'deki savaşını bu güç ve sayıya sahip olmadığı halde haiz oldukları cesareti hatırladılar. Resulullah'ın bu ordunun başında bulunmuş olması onları büsbütün korkutmuştu. Bundan dolayı emniyetlerini garantiye almak için Rum ordusu Sahra tarafındaki bütün Şam hudutlarını terk ettiği gibi Tebük'ü de terk edip Şam'ın içerisine doğru çekilmeyi planladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rum ordusunun içeriye doğru çekildiğini, onların kapıldığı korkuyu öğrenince Tebük'e kadar yürüdü. Tebük'ü fethedip orada karargahını kurdu. Bu sırada Şam beldeyi içerisinde bulunan Rum kuvvetlerini takip etmeye gerekli görmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu mıntıkada kendisiyle karşılaşacak kimseleri bekleyerek bir ay kadar bir zaman kaldı. Rum İmparatorluğuna tabi olan kabile ve şehir emirlerine mektuplar gönderdi. Eyleş sahibi Revuma oğlu Yahanna'ya, Cebra halkına ve Ezra halkına Müslüman olmak veya savaş hususunda bir tercih yapmaya ihtiva eden mektuplar gönderdi. Kendilerine mektuplar gönderilenler İslam'ın otoritesine itaati kabul etmişlerdir cizyelerini vermek üzere Peygamber'e gelerek anlaşma aktettiler. Medine'ye dönen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin Medine'den uzak kalmasını fırsat bilen münafıkların zehirlerini kustuklarını, Müslümanlara ihanet etmek için güçlerini bir araya getirdiklerini gördü. Münafıklar Medine'ye bir saat mesafede, zeevan denilen yerde bir mescit bina ettiler. Allah'ın kelamını tahrip etmek, bununla müminlerin aralarını açmak, Onlara zarar verip küfrü yaymak için oraya gidiyorlardı. Mescidi yapan bu cemaat, Tebük savaşından önce Resulullah'ı orada namaz kılmak için davet etmişti. Allah Resulü ise Tebük'ten dönünceye kadar kendisine mühlet vermelerini istemişti. Tebük'ten dönüp münafıkların bu savaş sırasında döndürdükleri entrikaları öğrenince, mescit hakkındaki ayet de kendisine vahy edilip, onun bir Dirar mescidi olduğu anlaşılınca oraya niçin davet edildiğini fark etti. Bunun için mescidin yıkılmasını emretti. Bu olay münafıklara pek ağır geldi. Bütün fırsatlarını ve planlarını alt üst eden bu olay onlara büyük bir darbe oldu. Bu olaydan büyük endişe ve korkuya kapılan münafıklar köşelerine çekilip bir daha Müslümanların aleyhine herhangi bir ayaklanmaya girişme gücünü kaybettiler. Tebük savaşının bitimiyle Allah'ın nizamının hakimiyeti bütün Arap yarımadasına tamamıyla sağlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Artık oraya vaki olacak bütün tecavüzlerden emin oldu. Artık her taraftan Müslümanlıklarını ilan ederek itaatlerini bildiren Arap heyetleri peygambere gelmeye başladılar.